94.9 Açık Radyo'da bir pazartesi sabahında daha Korsan Yayı'nda ben Başak ve sen Serhat'la Serhat, Serhat ee, evet. Korsan Yayı başlıyor. E, merhaba öncelikle ne kadar e, zor olsa da e, böyle yeni bir haftaya başlamak büyük ihtimalle yine felaketlerle dolu bir hafta olacak çünkü. E, geçtiğimiz iki hafta boyunca çok şey yaşadık. E, bunun üzerine bir de İstanbul'da kar, kış... <gülüyor> Biraz daha şey oldu. Hayatımıza aksiyon kattı. Değil ee, İnsanlar yine klasik olarak metrobüs yollarında yürüdüler falan böyle. Otobüs itildi falan. Tize kadar Gayet. karlarda insanlar evlerine 3 saatte ulaştılar falan böyle. Ama yarın yine aynı işe gitmek zorundaydılar falan işler iptal olmadı. Ara yani, sıra okullar iptal oldu değil mi? Evet okullar iptal oldu ama Hı -hı. okul yani e, diğer devlet memurları bu duruma nasıl yaklaşıyorlar tabi onu da sorgulamak <gülüyor> lazım. Özel sektörü e, dışında bırakacak olursak. Aslında geçen hafta ve bir önceki hafta e, en çok konuşulan şey Özgecan oldu. Kadın cinayetleri oldu. E, Özgecan'dan sonra çok fazla kadın cinayeti haberi duyduk. Çünkü evet. her güne belki de paylaşılmış bir şekilde her güne farklı bir kadın cinayeti evet. haberiyle karşılaştık. Yani orada ki, şahsi bir komplite Örüm var bunların hepsi zaten oluyordu Ve oluyordu yani yıllar önce De oluyordu 30 yıl önce de oluyordu Ben hani mutlaka araştırma yapılır Rakamlar bulunur çok büyük bir fark Olduğunu düşünmüyorum ben gazetecinin Tıklanma rekoru kıran maalesef bu kadar iğrenç Bir konu tıklanma rekoru kıran bir Özgecan haberinin benzerlerini Sürekli patlattığını düşünüyorum şu anda ama yani rakamlar da var. 2014 Hı -hı. yılındaki işte kadın cinayetleri rakamları da var. Yani ya evet, son 10, yılda da, son 10 yılda da giderek artıyor. Yani o da bir gerçek. En azından aşırı görünür olmaya başlıyor. Yani ben kendi çevremde aşırı görünür olduğunu, şiddetin her türlüsünü yani hani sadece kadına yönelik şiddet vesaire aile içi şiddet değil. Yani hayvana yönelik şiddet işte. Ha, evet. Çocuğa yönelik şiddet arkadaşlar arası şiddet birbirini tanımayan insanların birbirine hoşgörüsüzlüğü giderek Çocuk. artıyor sürekli evet, bunu sahi. görüyoruz zaten yani bunun için herhangi bir ideolojiye partiye yakın durmaya veya durmamaya gerek yok gören göz yani bir gün İstanbul'da dolaşın. Zaten bunu çok rahat anlıyorsunuz. Hı hı. Ee, aslında dediğin gibi evet biraz da bu kadına cinayet e, şeyinden konuşuyoruz. E, çerçevesinden, e, merkezinden çıkarak konuşuyoruz. Ama evet bu hayvana şiddet, ırkçılık e, birçok şeyde artık e, insanların söylemleri yol, e, yön veriyor büyük ihtimalle. Tabii ki yani sonuçta ülkeyi yönetenlerin söylediğine e, göre hareket eder insanoğlu. Yani o ideolojide veya o partiye oy veren insan olmasa dahi o insanların yöneticilerinin söylediği gibi hareket etmeye başlayacaklardır. Çünkü onlar bir nefret politikası yayıyorsa onların konuşma tarzı bu şekilde ise insanlar da bir süre sonra eğitimsiz olduklarından ve önlerine ne gelirse onu taklit etme ihtiyacı duyduklarından kendilerini gerçekleştirmek için hayatta bilinçli veya bilinç dışı o şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Çünkü bu olumlanan bir şey şiddet söyleme olumlanıyor sürekli kullanılıyor. ...bundan kaçınılmıyor, ısrarla üzerine gidiliyor. Biraz da sorun şeyde sanki... E, ...insanların buna... E, ...siyasi parti... E, ...tarafından bakması... ...işte AKP'lerin bir kısmı... E, ...savunabilecek kadar... bu ...cinayeti savunabilecek kadar... ...gözü dönmüş bir şekilde saçmaladı çünkü... ...iki hafta boyunca... ...işte mini etek giyenler... E, ...şey yapanlar vesaire... Hı -hı. işte ...gece evden yalnız çıkanlar falan... ...ki bu e, Karaköy'de miydi... E, Karaköy e, iddiasını ortaya atan Elif... Kabataş. Yanını, Kabataş, Kabataş, pardon. Ee, yani şimdi ben... Ben şimdi yani ceza çıkması. alma ihtimaline binaen... Bu ülkede biliyorsunuz... Cumhurbaşkanı'na hakaret indeksi tutulmaya başlandı. Benim de hatta avukat olarak... E, dönemin başbakanının... E, mağduru olduğu dosyam var. Türkiye'de en mağdur insan kendisi. Türkiye'de bakıldığında gerçekten... Bununla ilgili istatistik isterdim. İnanıyorum bu söylediğim doğru olduğuna. Türkiye'de şu anda... Adliyelerde mağdur sıfatıyla e, davalara katılmış olan en çok sayıda mağdur olan kişi günümüzün Cumhurbaşkanı. Hı hı. Geçmişteki başbakan olduğu dönemdeki olayları da sayarsa inanılmaz bir dosya var. Dolayısıyla kendisi bizatihi Kabataş'taki olayın videosu olduğunu ve çok kısa bir süre içinde açıklayacaklarını, göstereceklerini, bütün medya dağıtacaklarını söylemişti. Şimdi o zaman ne oldu? Bu kadar... Üst taraftan bu kadar yöneticilerin en tepesinden yalan konuşulduğunda memlekette yalan konuşmaya birbirini hoş görmemeye devam edecektir çok doğal olarak. Ve nefretin tırmanması. Aynen. Karşımıza sadece kadınlar değil çocukların öldürülmesi ki Haziran'da yaşadığımız gibi 2013 Haziran'da yaşadığımız gibi evet. sadece kadın değil, çocukların öldürülmesi Hatta şimdi ölen insanların sayısının işte çok çok azda kalmasına aslında neden olan sağlıkçılara da sıra geldi biliyorsun. Sağlıkçılar da şu anda. E, davaları açılıyor onlara hı, da evet, evet tıpçılara evet, da maalesef. Ee, bir buçuk yıl geçti davalar yeni yeni açılıyor yani belki de bize de sıra gelebilir yeni yeni arşivlerden çıkarıyorlar bir şeyler çünkü ki geçen hafta yine e, Birleşik Haziran ne mensup ya da sempatizan insanların da başına e, bir takım şeyler geldi gözaltı gibi tutuklanma gibi yine Cumhurbaşkanı gibi. hakaret işte evet bu konuyla ilgili kadına cinayet, kadın kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddetle ilgili internette birçok e, döküman var. Fakat e, Holabek diye bir grup var Hı -hı. ve onların hazırladığı bir broşür var. Orada evet. e, tacize karşı ne yapabilirsiniz diye bir aydınlatıcı. E, basit de olsa bir yol gösteriyor evet, aslında. Yani Holabek yıllardır var olan aslında Hı -hı. Bir Amerika Beşik Devletleri çıkışlı olan Türkiye'de e, yürütülmeye çalışılan e, bizim de büroca destek verdiğimiz bir... E, Sivil Toplum Kuruluşu hı hı. dernekleşmedi. Burada eleştirilebileceği nokta şu. Yani hani bunu bu taciz olayını yok etmeye değil de hani taciz esnasında ne yapmaya yönelik bir şeyler yapıyorsunuz denebilir ama hani Holabek'in nokta atış yönlendiği nokta orası. Hı hı. Ee, hem tacize uğrayan kişiyi ve daha çok da aslında taciz olayına gören üçüncü kişilerin yapması evet, gerekenleri anlatmaya evet. çalışıyor. Çünkü destekten yoksun kalıyor tacize uğrayan kişi. Çevre destek varsa, çevredeki insanlar sırtlarını dönüyorlar taciz gördüklerine inanılmaz bir şekilde. Bunun bir nedeni de şu aslında. Benim de hep aklıma gelen şey bu ve hatta çarşamba günü geçen hafta çarşamba günü böyle bir şey şahit oldum. Bir adam sevgilisini e, hırpalıyordu hmm. yolda. E, Almanya'da hatırlar mısın bilmiyorum. Bir e, kız hatta Türk biriydi. O yüzden çok fazla evet, Türk evet, yer aldı. E, bir kadını savunduğu için öldürüldü. E, birine tacizde bulunan birisi başkalarına da saldırabilir e, öngörüsü tabii, tabii, olduğu için tabii, insanlar tabii. aslında biraz korkuyorlar. Aynen. Bunu yenmenin yolu da tek, evet, tek bir kişinin karşı çıkması değil. Gören herkesin tacize hmm. ya da ya e, neyse buna karşı koyması. Benim bu koyuyorsun. söylediğim bıçaklı bir insanın bir insanın boğazına Dayanması değil ki metrobüste atıyorum Bir insan <gülüyor> birisini e, Taciz ediyor eliyle hı, e İnsanlar hı. bunu görüyorlar ve görmezlikten Geliyorlar net bir şekilde söyleyebilirim Bunu size yani bununla ilgili videolar Falan da var Bu YouTube'da çekilmiş olan şeyler boyutla ilgili o kısmı Kimse karışmak istemiyor kimse Ve tacize uğrayan kişi de e, Çeşitli nedenlerden dolayı ya sineye çekiyor ya da hani Allah hava ediyor kendi çerçevesinde. <gülüyor> Dolayısıyla hani hiçbir şekilde toplum bundan haberdar olmuyor. Bir şeyiz. Her zaman için üç maymun bir toplum olduğumuz için olan oluyor, geçiyor ve biz unutuyoruz. Özgecan da unutulacak. Özgecan'dan sonra öldürülen bütün o insanlar da unutulacak. Ve yine insanlar öldürmeye devam edecek. Bu net. Bu kadar basit yani. Maalesef. Bunun ee... çözümleri var aslında. Böyle hani kötümser... Konuşmayalım. Yani Pazartesi Genelde sabah. çözüm insanları olduğumuz için çözümleri var. Bunun çözümün eğitim olduğunu zaten herkes söyledi. Eğitimde de ne olduğu Avrupa Birliği projelerinde falan da yazıyor. Toplumsal cinsiyet konusunda ders olması lazım. Hoşgörü insan hakları dersi olması lazım. Bunların mevzu, e, müfredatları hazır. Hı hı hı. İlkokuldan itibaren insan hakları kavramı ve toplumsal cinsiyet kavramının öğretilmesi gerekiyor. Ve ailelerinde buna uygun Kız, erkek çocuk otururken kıza git su getir dememesi gerekiyor. Bu kadar basit şeylerden başlayan bir şey. Maalesef ülkemizin çocuk yetiştirme kültürüne biraz aykırı olsa da <gülüyor> e, mümkün. Hiçbir şey imkansız değil. Bunun dışında e, tabii internette linç de e, şu aralar en çok karşılaşılan tabii ki, tabii şeylerden biri. Çünkü sosyal medya artık attığımız adımın içinde sosyal medya var. İşte bütün internet siteleri sayesinde attığımız adımı çünkü arkadaşlarımıza paylaşabiliyoruz. Bu sayede de sevmediğimiz insanları internet üzerinden ya da bize yanlış gelen şeyleri söyleyen insanları internet üzerinden rahatça linç ediyoruz. Evet. Bu cinsiyet küfürlerle olabiliyor zaman zaman. Zaman zaman da mahalleden arkadaşlarımızı toplar gibi <gülüyor> evet, takipçilerimizi evet. toplayıp evet. bir Saldırmak Biz et, şeklinde ne diyoruz oluyor. Aslında hani şey diyorlar ya işte Gerçek dünya dijital dünya Biz ne diyoruz dijital dünya diye bir yer yok Gerçek dünyanın bir devamı bir evet. uzantısı orası Hiçbir fark yok aynen dediğin gibi Mahalleden adam toplayıp okul çıkışında bekleyen Tipler olduğu gibi sosyal medyada kendi Arkadaşlarıyla hadi şunu spamleyelim Diye kampanya başlatan aynen. Var yani dolayısıyla ee, Ve aslında bu yine kadınların ...da çokça başına gelen bir şey. Çünkü neden e, cinsiyetçi küfürler... E, ...kadınlara yönelik... E, ...daha çok kadınlara... ...hitaben söyleniyor. Ve internette linç yine kadınlar... E, ...merkezli belki de biraz karşı konulması... ...gereken bir şey. E, geçtiğimiz günlerde de buna zaten birçok kere... Hı -hı. ...şahit olduk Twitter ve Facebook'ta. Ya, Türkiye'de genel bir e, küfür... ...sorunu var bence. Buna katılmayabilirsiniz. Ve üstüne üstlük kadınlar dahi küfür ederken erkek küfrü ediyorlar. Evet. Belki bu konuda diyeceksiniz ki kadın küfür yok yok. Ben bu konuyu araştırmıştım yıllar önce. Kadın argosu sözcüğü evet. diye bir kitap var. Evet. Ben de 10 yıl 10 aşkın yıldır var yani ve aslında öğrense kadınlar gayet kendilerine uygun <gülüyor> argo sözcükler var. Erkeklerin küfürlerini etmek zorunda değiller aslında ama kadınlar bile erkek küfür ediyor bu ülkede. İşte erkek dünya diyorum ya Hukuk sistemi erkeğe göre dünya erkeğe göre iş hayatı erkeğe göre her her şey Kesinlikle. erkeğe uyarlanmış. Kesinlikle. Biz de dahil olmaya çalışıyoruz bir yerinden. Bir arkadaşım var. O da e, erkek küfürlere karşı bir duruş sergilemeye çalışıyor. Mesut o da bir erkek olmasına rağmen ve alternatif e, küfürler üretmeye Gay çalışıyor. Küfür gibi, küfür <gülüyor> e, ne kadar ne olursa olsun yine de insanların öfkesini aslında karşısındakinin canını sıkacak, canını yakacak sözde de olsa bir şekilde iletmesi gerekiyor. Yani öbür türlü dediğin zaman işte çocuk, kız çocuğu, kız. ...küfürü gibi... ...şeylerle söyleniyor. Zor hakaret etmeyi de... ...kuralını uydurmak, şey yapmak... ...karşındakini incitmeden yapmak... ...zor. Ya, bir de şunu söylemek istiyorum... ...sosyal medyada herkes birbiriyle... ...özellikle e, Gönem'in başbakanı... ...günün cumhurbaşkanı... ...herkesi araştırıp avukatları vasıtasıyla... ...tabii ki onlar da oradan para kazanmak için... ...sürekli kim kimi hakaret etti... ...bu bana hakaret etti hemen dava açalım... ...sosyal medyada böyle bir olay var şu anda... ...herkes birbirinin açığını kolluyor... ...dava açmaya çalışıyor... Bu Türkiye'nin ne kadar medeniyetsiz ve ne kadar hukuksuz bir ülke olduğunu gösterir aslında. Medeni ülkelerde insanlar böyle sürekli gün aşırı hakaret davası açmazlar. Hoş Obama'nın Obama hakkında trilyarlarca içerik var. Bir tane açtığı hakaret davası var mı? Yok. Niye olsun? Yani bu, sürekli... bu kadar basit yani üzerine konuşulmayacak bir konu ama maalesef, maalesef. konuşuyoruz. Bu 80'lerde 90'larda Türkiye'de iktidar olan partiler ve bu partilerin liderlerinin e, sürekli karikatürlerde hı -hı, ya da hı -hı. skeçlerde konu tabii, edilmesi tabii. gibi bir şey aslında. Tabii, tabii. Yani Demirel, e, Özal neler Özal yani? neler hı -hı. neler Onlar da, e, da davalar, tazminat davaları falan Belki açtılar. bu kadar çok erişmek kolay değildi. Tabii. Yani herkesin... Ee, hakaret etme Hı. imkanı yoktu Şimdi sağ olsun <gülüyor> hakaret imkanımız arttı. Sosyal medya sayesinde hepimiz hakaret edebiliyoruz Rahatça evet. ve e, muhatabına iletebiliyoruz. Evet, anında linç edebiliyoruz Harika. Hesap kapattırabiliyoruz zorlayıp böyle Sosyal medyadan sürebiliyoruz insan Bir mahalleden işte göç etmesini Taşınmasını sağlamak gibi bir şey yani ee, Her şey mümkün ee, Bunları da nasıl yapıyoruz Bunları da herhalde oyuncak gibi oynanan Hukuk e, anayasayla mı yapıyoruz Neyle yapıyoruz peki <gülüyor> Yani <gülüyor> Memlekette hep konuştuk bunu. Hukuk çok konuşmak istemiyorum. Memlekette <gülüyor> hukuk kalmadı. Ben hep söylüyorum ya yani şu anda hukuk fakültesini okuyan çocuklara o kadar acıyorum. O kadar acıyorum ki. Yani o kadar böyle e, uygulaması olmayan bir şey okuyorlar ki. Hani bizatihi pratik derslerinde özellikle ceza hukukunda falan. Hani böyle belgesel izler gibi mi acaba pratik yapıyorlar şu anda. Onlara çok uzaklarda bir yerlerdeki bir şeylerden. Çünkü yaşadıkları toplumda uygulanmayan ve... ...hemen yarın değiştirilme ihtimali olan çok çok önemli maddelerin, usul maddelerinin bile... ...hemen yarın değiştirilebileceği, derste öğrendikleri mahkemenin bir sonraki hafta artık kaldırılmış olabileceğini... ...öyle bir mahkeme kan Bunlar yaşadık bu arada. Soyut matematik gibi bir tabii, şey öğreniyorlar. Tabii. öğreniyorlar yani, yani sen okul şey. boyunca öğreniyorsun, sulh ceza mahkemesi <gülüyor> diye bir şey var diye öğreniyorsun. Bütün kanunda yazıyor yani böyle 80 kere geçiyor. Çat diye sulh ceza mahkemesini kaldırıyorlar sistemden. O yüzden hani hukuktan hiç bahsetmeyelim. Evet zaten... Cumhurbaşkanı'nın da anayasaya yine aykırı olduğu aykırı şekilde söylediği gibi 400 milletvekilinin milli irade bulabilirse şu seçimde bu son seçim olacak yeni anayasada büyük ihtimalle yeni Türkiye denen eski Osmanlı'nın işte yeni jenerasyonu olacak diye tahmin ediyorum. Harika. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok kötümserim ya. Şu konuştuklarımıza bakar mısın? <gülüyor> Kötümserlik mı? değil yani. Ben Bunların de... hepsi birazcık şey işte yani. ileri, ileri görmek diyelim. Umarım yanlıştır. Konuyu iç güvenlik iç güvenlik yasa tasarısına getiriyordum ki birden vazgeçtim şu an. <gülüyor> Hiç ondan konuşmasak mı diye düşünüyorum. Yani oradaki güvenlik kavramı şöyle. Memlekette polis vatandaşı koruyan değil. Devleti koruyan bir şey olarak algılandığı için toplumsal olaylarda polisin toplumsal olayı yapan insanlar görüş açık bir şekilde görüş bildirdikleri ve artık sokağa çıkarak görüş bildirme zorunda kaldıklarından dolayı hani kabul edilmeyen işte talep olan bir hakla alakalı bir şey konuşuyorlar ve onlara bir müdahale gelebilir dışarıdan şeklinde onları korumak üzere toplumsal olay anında bulunması gerekirken normalde toplumsal olay polisinin hı hı. Türkiye'de tamamen Sokağa çıkıp deneyelim yani 10 kişi elimize flamaları alalım bağırmaya başlayalım. Hemen polis gelecektir ve bize müdahale edecektir. Bu hep gördük yani bu Özgecan eylemlerinde bile oldu evet, yani. Evet. Bu net Türkiye'de polis iç güvenlik kavramını işte protesto gösterisi herhangi bir nedenden dolayı protesto gösterisi yapan insanlara karşı kullanmak onları hemen sokaktan bertaraf etmek ağızlarını kapatmak olarak algılıyor. Bir projemiz vardı aslında gezi döneminde yapamadık onu avukatlardan oluşan bir grup hani cübbeleri giyip ellerine megafon alıp hı hı. anayasadaki herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü hı hı. yapabileceğine dair bir madde var. Onu böyle hem dövizlerle hem de megafonlarla o polislere söylemeyi ve bir de yine başka bir madde de açıkça, açıkça hukuka ve kanuna aykırı olan emrin uygulanması zorunlu değildir memurlar tarafından. Hı hı. Bunu da yine söylemek gibi böyle bir projemiz vardı ama olmadı. Belki başka arkadaşlar yaparlar bununla ilgili bir şey diye söyledim. Benim önümüzdeki günlerde zaten büyük ihtimalle böyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Olacak mı? Bu sefer avukatlar <gülüyor> olarak şey yaparsınız. Seçimlere doğru bir şeyler olacak diyorsun. Herhalde öyle gibi görünüyor. Evet. Sosyal medyada artık avukatlar böyle e, megafonla sokaklara düşmeseler bile artık bilinçlendirmeye çalışıyorlar insanları. Ki geçen hafta mecliste olanlar e, oldukça ilginçti. Ha, evet, ee, meclisdeki evet. tokmağı kullandılar değil mi artık? <gülüyor> evet. <gülüyor> Herhalde daha önce böyle bir amaç için kullanamamıştı evet, evet. o tokmak. İlk oldu galiba. E, onu da gördük. Sandalye e, falan kaldı. Merdivenlerden battılar. uçan milletvekil, e, şey, <gülüyor> milletvekili gördük. Evet böyle kaşı gözü yarılan milletvekilleri ya, orada, var. Orada şey e, işte e, şiddet yalnız partinin... Sanırım grup başkan vekili şey dedi ya arkadaşlar merdivenden kendileri yuvarlanmışlar. <gülüyor> kendi kendini darp etmişler. Kendi kendine vurmuşlar. Fight Club mı arkadaş? <gülüyor> yani adamlar kendi kendini dövmüşler. <gülüyor> Biz zaten böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden... Bu böyle Halit rüyamız çok garip bir durumda. Evet, süreel ya. Bence Dali Buna... Türkiye'de doğsaydı hiç ünlü olamazdı. Yaptığı şeyler kimseye ilginç gelmez. Yani. Biz zaten her gün süper süreel bir şeyin içinden geçiyoruz. böyle <gülüyor> İşte hayatımızda hiçbir zaman şey olmuyor. E, aksiyon azalmıyor. Selva geldiği zaman söylemişti. Almanların canı çok sıkılıyor. Evet, Neden? Yani Çünkü gündem çok duran. İşte biz de böyle ya. kendimize eğlence örüyoruz. <gülüyor> i̇şte bu... E, şeyimizi yansıtmak için aklımızdan hı hı. geçenleri ve neler yaşadığımızı yansıtmak için bu hafta bir değişiklik yaptık hiç Türkçe şarkı ah ça şey çalmıştık evet bandista çalmıştık ha, bandista çaldık, ee, evet. bugün de e, yine çalıyoruz? Türkçe bir şey çalacağız Fatih Erkoç dinleyeceğiz nostalji <gülüyor> 92 yılındaydı Özgür, öz, özgür Müziği bir ara veriyoruz evet, lisanslı <gülüyor> müzik çalıyoruz özel güne şeye için evet artık içimize sığmıyor çünkü <gülüyor> ee, Fatih Erkoç dinleyeceğiz parçanın adını söylemeyeceğim <gülüyor> 92 <gülüyor> yılından evet Kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi sabahında dinlediğimiz şarkıyla eminim çok eğlendik. Biz burada çok eğlendik kendi Hı. aramızda. Ee, i̇ç güvenlik paketinden e, bahsettik biraz. Kadın cinayetlerinden ve internette linçten bahsettik. Ee, bir de önümüzdeki günlerde bir etkinlik var. Hı, evet, Korsan bu ko konulardan partilinde... tamamen alakasız Hı -hı. ve aslında özel olarak bizim esas ilgilendiğimiz konularla e, göbekten bağlı bir e, etkinlik <gülüyor> haberimiz var. Daha önce de paylaştık sizinle. Bu tür etkinlik haberlerini daha çok paylaşmak ve az önce konuştuğumuz bu karamsar havadan kurtulmak istiyoruz ama pek mümkün olmuyor. Ee, Richard Stallman, Özgür Yazılım Vakfı'nın Free Software Foundation kurulu, kurucusu ve aynı zamanda Özgür Yazılım Savaşçısı ve Özgür Yazılım Felsefesini politik anlamda da devam ettiren e, Dr. Richard Stallman Türkiye'ye geliyor. Ve Korsan Parti'nin de ciddi bir desteğiyle e, gerçekleşecek bu etkinlik programında üç farklı konuda e, İstanbul'da ve Ankara'da konuşacak Richard Stallman. 27 Şubat Cuma akşamı saat 7'de Bilgi Üniversitesi'nde olacak. Özgür Dijital Toplum anlatacak. Ee, bir sonraki gün 28 Şubat Cumartesi günü saat 2'de öğleden sonra telif hakları ve toplumu Sabancı Üniversitesi'nde anlatacak. Ve daha sonrasında da 2 Mart'ta Pazartesi günü Ankara'ya geçecek. Ve akşam 7'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bu sefer özgür yazılım ve özgürlüğünüz üzerine bir... ...konferans verecek kendisi. Bu konferanslara tamamına katılmak ücretsiz. Korsanparty.org'da gerekli bilgileri Türkçe, İngilizce bulabilirsiniz. Sadece bir kayıt formu göndermeniz gerekiyor. O da doldurulup gönderilen bir şey değil. Copy paste herhangi bir yerde doldurup oradan atabiliyorsunuz anonim bir şekilde. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim bu etkinliğe. Biz de orada olacağız. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Umarım... Katılım fazla olur çünkü çok ihtiyacımız olan şeyler biraz da konuşulacak. Bizim de çok gündemimizde olan şeyler konuşulacak. Belki daha sonrasında biz de ya radyoya konuk olarak ya da internette konuşmaların paylaşılması şeklinde Umarım yayınlayabiliriz. Tabii ki. Ee, peki kaçırdıkları programları ya da bu programı tekrar dinlemek istiyorlarsa yine korsanparti.org internet sitesinden podcastlerimize ulaşabilirler. Ya da Açık Radyo'nun internet Hı -hı. sitesinde podcast kanallarından bize ulaşabiliyorlar. Evet. Twitter ve Facebook hesaplarımızdan bize haftanın 7 günü ulaşabiliyorlar. Ee, yani dışında... yardım etmek isteyen herhangi bir hani ben korsanpartide aktif yer almak istemiyorum ama... İşte ne bileyim fotoğraf çekebilirim, web sitesi yazı yapabilirim, poster tasarlayabilirim veya buna benzer başka teknik becerilerim var. En azından bu konularda yardımcı olabilirim diyenler varsa onlar da bizimle iletişime geçebilirler. Twitter üzerinden veya korsanparti.org üzerindeki iletişim formunu kullanarak. Sanıyorum zaten düzenli toplantıları var Korsan Parti'nin ve iletişime Aynen. geçtiklerinde yapılan projelerden de e, haberleri olabiliyor. Kesinlikle. E, o zaman biz bu hafta herhalde süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hı -hı. Ee, Ömer'e öncelikle teşekkür ediyoruz verdiği teşekkür teknik ederiz. destek Ömer, için. Teşekkürler. Ee, iyi bir hafta diliyoruz. Umarım e, bu hafta geçen haftalardan daha iyi olur. Daha şiddetsiz. Umuyorum. İyi haftalar. İyi haftalar.